Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com ve 10. Radyo Şenliği devam ediyor. Bugün şu saatte konuklarımız var. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi ben Hazinedar ve Şeref Hazinedar'la beraberiz. Çok özellikle Şeref'le çok çok eskilere dayanan da bir dostluğumuz var ama Açık Radyo sayesinde de tekrar yenileme fırsatı bulduk. <gülüyor> Yani Açık Radyodan destek, e, Açık Radyo dinleyiciliği bize eski dostlarımızla e, hem yenilerini kattı hem de eski dostlarımızla tekrar bir araya gelme fırsatı da verdiği için çok hoşta bir platform oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Evet, ben Eraslan aslında sen okur musun? Evet, Elimizde e, bir mektup var. Bu mektup beş sene önce bize bir not halinde e-mail yoluyla en hanımın yolladığı bir mektup. <gülüyor> <Unutmuştum>. Evet. <gülüyor> 18 Mart'ta yollamışsınız 2008 senesinde, Aha. beş sene önceki evet. 2008 yılında şöyle başlıyorsunuz. Sevgili Açık Radyo. Ben Türkiye'de oturan bir yabancıyım. Evet. Yabancıyım sözcüğünü tırnak içine almışsınız. <gülüyor> Sizi dinlerken kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. <gülüyor> Demek bu tırnak içinde aile gerçekten sevgi dolu, sınırsız, açık. Hepinize içten teşekkür ediyorum. En eder. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Bu, evet. ya, bu ne evet. kadar hoş bir şey aslında <gülüyor> ve ne kadar acayip bir e, ülkede yaşadığımızı, bu En'in mektubunu e, yani bugün e, davet ettiğimizde e, kırmayıp bizi geldiğinde, o mektubu da bir kere daha gözden geçirirken, sabah da büyük bir tesadüf sonucu e, Dario Moreno'nun, e, hepimizin bildiği belki sen biliyor musun bilmiyorum ama önemli bir şarkıcıydı Daryo Moreno. Onun doğum gününü biz sık sık yapıyoruz açık gazete programında biliyorsunuzdur. Doğum günlerini anıyoruz insanların. Böylece vesile oluyor. Şimdi Deniz ve Mehtap adlı ünlü şarkısı onun dilinden ünlü olan şarkısını çalarken gözüm bir şeye ilişti. Albümün alındığı bu şarkının alındığı albümün adı Türkçe Söyleyen Yabancılar yani Dario Moreno yani bizim ta kendimiz olan bir adamı Yahudi olduğu için Türkçe Söyleyen Yabancılar diye sunabilen de bir ülke yani yabancı deyince o tuhaf ama Anne Hanım'ın mektubu da bunun tam, tam tersini tersi gösteriyor. Işte, Aslında evet. ay, aidiyet kavramının ne olduğunu, evet. hangi sınırlarla, hangi kimlikle, hangi nüfus cüzdanıyla belirlenemeyeceğini de çok güzel ispat Zaten ediyor bu aidiyet uygusu ile ilgili. önemli değil benim için. Yani ayrıca yani. sonradan Türk vatandaşı <gülüyor> da oldu. Yani evet. <gülüyor> Ama yani bu ne acayip bir ülkede evet. yaşadığımızı evet. da gösteriyor doğrusu. Şimdi... <gülüyor> evet. Hı. Gözümüzün bebeği şarkıcı Dario Moreno'dan bahsedin içimizdeki yabancı. Türkçe evet. söyleyen yabancı adam aydın doğumlu. Evet. <gülüyor> Ana dili Türkçe. Evet. Yani evet. Şeyler de azınlıklar içinde o kelime kullanılıyor galiba. Evet. Yabancı, yabancı diye evet. girmiş. Evet. metinlerde geçiyor hukuki evet. metinlerde. Hukuki, metinlerde hukuki, falan. Korkunç şey. bir şey <gülüyor> yani. <gülüyor> Neyse bu vesileyle yabancı nedir, ne değildiri konuşma fırsatı verdik <gülüyor> ve bu e, ve En burada... hanım da demin şunu söyledi biz evet. üstte konuşurken. O yüzden ben de yabancıyı mı tırnak içinde kullanıyorum. Evet Evet evet. Bey harika... ...şimdi... ...bu Açık radyoyla ...maceranız nasıl başladı... ...bize anlatır mısınız biraz? Şimdi şöyle... ...aslında kurulduktan... ...kurulduğu yıl ise bile sonraki... Bir ...iki yıl içinde Açık Radyo'yu dinlemeye başladık... ...şimdi de yani her gün... ...sizle beraberiz her sabah... ...ama Allah şimdi... Burada... <gülüyor> de. ...ama tabii şimdi... ...burada... ...hemen ve şimdi gibi bir beraberlik burada oluyor. O çok evet. heyecan verici. Ben hala heyecanlıyım yani konuşurken. Bizlerle. Çok çok da güzel. Ee, şimdi yani açık radyoda öyle bir çeşitlilik var ki... ...hem ses, düşünce, müzik olarak... ...yani bu, bu, bu insan bir kere dinleyince bu ilgisini çekmemesi çok zor. Ee, ben Bir şey mesela benim için... Bir guguklu saat her sabah çalıyor şeyde. Ben o guguklu saati duyunca her sabah işte bizim yani arkadaşlığımızdan da daha eski bir zamandan küçük bir çocuğu hatırlıyorum. Aynı binada otururduk. Hemen hemen her gün belki günde bir iki kere gelirdi kapıyı vururdu. Bizde bir guguklu saat vardı o zaman. Kuş çıkmış mı derdi ve hemen guguklu saatin karşısına <gülüyor> geçip. Orada beklerdi aslında çok da beklemezdi çünkü 15 dakikada bir çalardı Çal o. çıkardı kuş bir de saate falan rastlamışsa 11 12 gibi o artık konser gibi olurdu yani onu her sabah hatırlıyorum ya yani hatırlıyorum da ne oluyor hep bir gülümseme getiriyor bana ee, bir de e, bir de aslında tabii bu çeşitlilik içinde insan hem böyle bir şeyler hatırlayabildiği gibi daha önce hiç duymadığı bir ses düşünce müzik de duyabiliyor nitekim getirdiğimiz e, bir parçayı da ben sanıyorum Açık Radyo'da duymuştum yıllar önce. Şimdi söylemeyeyim isterseniz ne olduğunu. Evet. Çaldığımız zaman söylerim. Ve o da e, tanımadığım bir parçaydı. müziğini de tanımıyordum ki hem müzisyen hem besteci. Ama sonra çok sevdiğim bir müzisyen oldu. İkimizi de seviyoruz. Evet. Belki şeye de kısaca değineyim. E, yani Açık Radyo'nun o çeşitliliği içinde e, işte mesela deprem gibi konular, çevre konusu, canlı yayınlar konferanslardan, politik gösterilerden bunlar da çok önemli. Yani radyoların, bırakın radyoları birçok televizyonun bile yapmadığı şeyler. Belki birçok televizyonun bile de dememek lazım. Hı -hı. Evet. Ben biraz heyecanım hala devam ediyoruz. Çok, <gülüyor> <bahsediyoruz. Selam gülüyor> çok saati ben her sabah duymama rağmen unutmuştum. Yani bir <gülüyor> vesileyle <hatırladım. gülüyor> İlk bunda Çünkü ilk açık gazete programını tasarlarken benim de içimde böyle ta gerilerde kalmış bir çocuğun guguklu saatin olması gerektiği nedense öyle bir şey. Onu koymuştuk şimdi senin hatırlatmanla. Aa evet hakikaten guguklu saatimiz var evet. ve her sabah ötüyor diye düşündüm. Peki en senin nasıl aynı? Aynı aynı. aynı. Başladı. başladı ve devam ediyor. Ve şeref hem çevreden bahsetti hem depremden bahsetti. O iki konu özellikle benim için çok önemli. ve yani Açık Radyo çok büyük grev yapıyor bu konularda. Mesela çevreyle ilgili programlar ve sohbetler onlardan bahsetmek istiyorum. Yani artık ...dünya nüfusunun yarısından fazla şehirde yaşıyor ve doğadan uzak. Ben doğan içinde büyüdüm, çok şanslı bir çocuktum ama artık öyle değil ve e, bu girişle doğa değer veremiyorlar çocuklar ve alışveriş merkezleri neredeyse tapınak gibi oldu. Herkes oraya koşuyor. Halbuki yani bu duyarsızlık yani doğa duyarsızlık devam edemez, gidemez böyle. Ve çevre ve iklimle ilgili bilgiler veren Açık Radyo ve özellikle siz Ömer <gülüyor> çok önemli bir görev yapıyor ve çok teşekkür ediyorum. Ve Bence desteklemek gerekiyor. Yani arayıp destek vermek gerekiyor. Bu konuda. Evet. Bunu e, konuşmaya devam ederiz. Çok e, duyarlandık da bir söylediklerinden. E, ben sen diyorum çünkü şerefe de sen diyorum. <gülüyor> evet. evet, <tabii gülüyor> evet ben, siz dedim yani. Ben <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen <gülüyor> sen, de, sen, de, <gülüyor> sen diyebilirsin yani. <gülüyor> Evet, peki o zaman bir e, parça dinleyeyim getirdiğini ne söyledi? Tamam, tamam. Ee, kısaca söyleyeyim, bu Astor Piazzolla'nın e, "Liver Tango" adlı parçası. Hmm. E, burada yani Açık Radyo'la ya da bir ilişki var. Astor, Astor Piazzolla yeni tango hatta geleneksel tangonun dışına çıkan birisi. Yani Açık Radyo gibi hani radyo normal alışılmış radyoların dışında yayın yapan bir radyo. O libertango'da da e, liber, liber, liberta, a, hürriyet şeyi de var. Yani böyle bir bağlantı da var. Ayrıca müzik de e, yani beni, beni şöyle düşündürdü. Açık radyo için bir müzik yarışması yapılsa belki bu katılanlardan birisi olabilirdi, belki seçilebilirdi bile. Yani diye <gülüyor> düşündüm. Çok <gülüyor> <bir> şık, <gülüyor> evet. doğruyu yani. E, o zaman e, lütfen. Biz ee, senin şey sesinle hatta e, enin tamam. sesinden Aa, doğru te, ya da ikimiz de yapalım isterseniz <gülüyor> ya, mükemmel <gülüyor> olur. <gülüyor> tamam. Önce sen yap. Libertango'yu <gülüyor> dinlemeden önce destek çağrısında evet. bulunalım sizin sesiniz. 0 212 303 343 <gülüyor> <gülüyor> 343 41 41. Evet. Bir şey sö söyleyebilir miyim numara evet. okumadan önce? Yani nasıl olsa başkası destekler diye düşünmemek lazım. Çünkü başkaları da öyle düşünebilir. Desteklemeye çalışmalıyız. Evet. 0212 343 41 41. Evet canlı, yani stüdyoda değil konser kaydından bambaşka bir coşkuyla Libertango tango, özgür tango, hür tango, Astor Piazzolla'nın ve bize en ve şeref hazinedarın getirdikleri, çaldıkları bir parçaydı ve bize bunu da yakıştırdığınız için çok teşekkürler ki de gerçekten açık ya. Gerçekten teşekkür ederiz. Bir de ve saatini anını buldu gibi geldi bana. Yani gerçekten kulağa çok hoş geldi şu vakitte özellikle. Evet. Ben bir de yani e, bıraktığı şeye dönmek istiyorum konuya. Yani bugün daha sabahleyin okuduğumuz önemli bir haber vardı işte NASA'nın e, başında bulunan e, James E. Hansen'ın Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri belki birincisi artık gençlik gençliğe daha çok omuz vermek üzere NASA'daki görevlerinden emekliye ayrıldığını söylüyor. 72 yaşında ve bundan sonra yeni bir iklim hareketinin doğmakta olduğunu da söylüyor ve böyle gidemez diyor işte. Henin yani de biraz önce söylediği gibi Programı yaparken Bütün dediklerinin de Şimdiye kadar doğru çıktığını Konuşuyorduk Ve ilk 1988'de dünyaya işte küresel iklim değişikliği oluyor Küresel ısınma var ve bunu biz yapıyoruz Dünya hep ısınacak dediği zaman Pek kimse inanmamış Gibi görünüyordu fakat bütün dedikleri Doğru çıktı ve Dünya nüfusunun Şu anda yarısı o konuşmanın yapıldığı tarihlerde, yani Hanson'un ilk bunu söylediği tarihten sonra bir daha şey görmemiş. Ortalamanın, ortalama ayın, Şubat ayında yapılmışsa ya da Temmuz'da işte neyse, her seferinde daha sıcak olmuş. Hiçbir zaman daha soğuk ortalamanın altına inen bir ay görünmemiş. Bu tabii çok dehşet verici bir şey ve ben de e, 1985 Şubat'ında sen neredeydin diye sordum. Genç kuşağın elemanı Can'a Can ben daha o zamanlar bir sebze halindeydi. <gülüyor> <gülüyor> iki sene vardı doğuma dedi. Yani hiçbir zaman geriye doğru serinleme görmemiş bir çocuk mesela Can ve bu dünyanın nüfusu böyle. Çok Hı -hı. endişe verici bir şeyin içindeyiz evet, aslında. Şeyin bizim bir şey bu sene bir şey dikkatimizi çekti tabii yani gördüğümüz için yanıtıcı olabilir. Yani e, Lodos'u görünce denizin üstünde yani İstanbul'da işte kışın Lodos çok olur ama yani yağmur yağar, kar yağarsa Lodos biter. Uzun süre kuzey rüzgarları eser. Bu sene yani lodos bitmiyor. Yani yağmur da yağsa hemen ertesi gün yine lodos geliyor. Kar da yağsa yine lodos geliyor. Yani bizim gözümüz bunu çok belirgin bir şekilde görüyor. Ama istatistik şeyi bilmiyorum. O i̇statistikler de kesinlikle böyle. Zaten biraz önce sözünü ettiğimiz Hanson'un da özellikle torunları Storms for, for my grandchildren diye... <Gülüyor> Storms of my grandchildren torunlarımın kasırgaları fırtınaları diye tek bir kitap yazdı. Orada çok net olarak söylüyor ki bütün ölçümler fırtınaların ve anormal hava olaylarının sayısında kat ve kat artış ve hem sayısında hem şiddetinde olduğunu ve bunu daha başlangıç diyor işin kötü tarafı. Bundan sonra her zaman çok daha kötü olacak diyor. Ama işte Hansen en en ...bugün çok andık... Ee, ...en çok söylediği şey de... ...yeni bir iklim hareketi... E, ...gelişiyor ve büyüyor... ...işte ben de e, epeydir... ...bu Açık Radyo Destek kampanyasına... ...girmeden önce bir de... ...buradaki arkadaşlardan... ...bazılarını da alet ederek... <gülüyor> ...bir iklim manifestosu... ...peşinde koşulmuş ki... ...gençlerin e, böyle bir şeyin... ...çok... E, tam zaman harekete dönüşmesinin Hanson da şöyle demiş zaten bu istifa New York Times'a çıkan demecinde dünkü yani bir kitle mass movement diyor kitle iklim değişikliği konusunda bir kitle hareketinin başlangıcını seziyorum diyor ve genç insanlar bunun başında tam desteğimi buna vermek için hmm. gençlere omuz hmm. vermek için de ayrılıyorum NASA'daki görevlerimden peki Güzel. çekinmiyor musunuz diyorlar işte tutuklanmaktan falan. benim yaşımına geldiğinizde artık <gülüyor> ıı, sabıka kayıtları sizi fazla <gülüyor> endişelendirmiyor kayıt <gülüyor> kaygılandırıyor 72, 72. <gülüyor> Evet bir de ıı, Enin söylediği şey bir başka dinleyicimizden ben ilk defa duyduğum bir e, kitap vardı Doğadaki Son Çocuk diye Richard hmm. Louv diye birisi yazmış yani çocukların büyük çoğunluğu tıpkı biraz önce Hazine yani, söylediği gibi e, ev içlerinde kalmayı, Tabii. ekran başında evet. kalmayı, ister bilgisayar, ister televizyon, ister çizgi film çok tercih ediyor ve bilmiyorlar doğayı. O zaman da korumak için bir dürtü de gelişmiyor. Yani ağaç görmediği için patatesinde ağaçta yetişen bir meyve olduğunu düşündüğü için hiç böyle bir teması olmadığı için çocuklar korumak mücadelesine girmekte de zorluk çıkıyor. Neyi koruyacaklar diye. Evet. Sen Galler'den misin? Yok Cornwall'da. Ha, Cornwall'da. kür evet. serbest. <gülüyor> Tam Doğan'ın yani, evet. çok şanslıydı. Yani, yani, yani bir gal ilişkisi var. Annesi yarı gal. Evet. <gülüyor> öyle o, o öyle bir şey kalmış Konu Tamam Varhan'da oradan, var, oradan evet. Ben böyle kurcalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Yani şimdi İstanbul'da senin dediğin çok doğru. Bizim gençliğimizin ilk gençliğimizin hatta çocukluğumuzun geçtiği İstanbul'un iklim dört mevsiminin de farklı farklı yaşandığı dönemler artık hiç yok gibi yani bana geçenlerde birisi şeyi sormuştu işte ama böyle diyor uzmanların bir kısmı diye işte daily mail gibi böyle bulvar gazeteleri Aynen. biraz çok palavracı e onların yazdıkları şey işte yeni bir dünya şey gelecek filan diye buzul çağına tekrar gireceğiz filan dedikleri zaman ben de uzmanları bırakın pencereden bakın Aynen. <gülüyor> Olayı kavrayın evet. diye bir cevap vermiştim. Yani pencereden bakmak yeterli. Evet aslında. evet yani işte benim yaptığım gibi yani gözümüzün içine sokuyor neredeyse. Neredeyse değil öyle yani. Evet evet. Ama işte yani radyoda elimizde küçük ama önemli bir imkan diye bu birlikteliği onun için de korumaya çalışıyoruz yani. Hep bir arada. Evet bu anlamda da zaman zaman şu tanımlama yapılıyor dinleyiciçlerimiz tarafından radyo bu savunduğu peşine düştüğü aslında takipçisi olduğu mesele yani iklim değişikliği iklim kriziyle olan ilgili mesele demokrasi mücadelesi adalet kavramıyla ilgili açık radyonun tutumundan ötürü zaman zaman bir ada tanımlanması yapılıyor açık radyo için açık radyonun bir ada olduğu tanımlanması yapılıyor. Bu anlamda da destek projesinde gelen Hı. desteklerin de bununla çok büyük bir ilgisi var yani e, şunu söylemek herhalde yanlış olmaz hiçbir destekçimiz biz mikrofonun arkasına geçip şimdi destek zamandır hadi şimdi destek verin dediğimiz için vermiyorlar bu desteği tabii ki. Evet. Bu radyonun, bu radyonun peşine düştüğü meselelerin, e, evet peşine düşülmesi gereken meseleler olduğu için çocuklarımız ve henüz görmediğimiz torunlarımız için bunların hayati derecede, dolayısıyla radyonun hayati derecede önem taşıdığına yürekten inandıkları için bu desteği veriyorlar zaten. Evet. Biz destek verin dediğimiz için değil Evet. Evet, evet yani birlikte el birliği diye yürütebileceğimiz bir ...kavga diye bir dünyayı e, korumak için. Evet e, galiba sonuna geldik. Evet. Biz süremizin çok evet. mutlu olduk evet. beraber olduğumuz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Evet. Bir, ee, bir, bir şey daha bir ne? parça evet, bir parça daha şey, e, ne bir, bir anons yapalım mı şimdi? Bir anons daha yapalım mı? Önce parçayı, parçayı çalalım. Tamam. Ya yani parçanın anonsunu yapalım tamam. sonra da tamam. parça you, you will never walk alone Hmm. ...parçası, yani asla yalnız yürümeyeceksin, asla yalnız kalmayacaksın da denebilir. Bu, bunu çok söylemeyen şarkıcı yok gibi, yani burada da bir açık radyoyla ilişki var. Yani izleyiciler de açık radyoyla radyo beraber yürüyor, yürümeli, ee, ne olursa olsun. Ee, ve burada da bizim dinleyicilerle ilişki kurabiliriz. Liverpool tarafları, taraftarları <gülüyor> evet. söylüyor hatta rivayete göre bazen rakip takım da katılıyor ve rakip takımın da Liverpool'u desteklediği de olmuş yani şarkı <gülüyor> <takımından. gülüyor> o kadar güzel <gülüyor> evet e, e, çok asla teşekkür. yalnız yürümeyeceksin açık radyo evet. diyelim çok ee, teşekkür ederiz geldiğiniz evet. için katıldığınız evet. için 343 41 41 0212 343 41 41 343 41 41 That's the way you colour call a foot vocal. That's your foot vocal. you. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği